Ve Bülent Usta Normalin sınırlarına hoş geldiniz. Ben Bülent Usta Hoş geldiniz. Merhaba ben Alper Asanoğlu ee, Bu programda da geçen hafta bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Mutluluk üzerine konuşacağız ...bütün programları mutluluk üzerine yapabilirmişiz aslında, öyle değil mi Halkar? Öyle gözüküyor çünkü bugün de bitmeyecek ama biz virgül koyacağız. <gülüyor> İlk programda mutluluğun tanımından, sevinçle, esenlikle, iyi oluşlar arasındaki farklardan... ...antik Yunan filozoflarının Freud'un yaklaşımından bahsetmiştik, edebiyatı da işin içine katarak... Ee, bu programda biraz daha böyle e, detaylara iniyor olacağız, biraz işin içine bir, siyaset bilimi, felsefe e, daha çok ve günümüz e, çağdaş filozoflarından da aslında bahsediyor olacağız. Evet, ee, sen e, ağır toplar sende bugün, <gülüyor> e, değil mi? E, Spinoza ile. <gülüyor> ee, evet, evet. Ben bugün birazcık daha e, haksızlık etmek. E, aslında bunu göze alarak Light e, birkaç şeyden bahsetmek <gülüyor> istiyorum. Alman e, günümüz e, filozoflarından Wilhelm Schmidt'in e, Mutsuz Olmak e, kitabından e, bazı alıntılar yaparak konuşacağım. Bir de e, Bertrand Russell aslında çok önemli bir filozof ama e, filozof olmak, parasız olmak ...anlamına da geliyor... ...onun öyle... E, ...para kazanmak için yazdığı kitaplardan bir tanesi olan... E, ...Mutlu Olma Sanatı kitabında... Hı hı. ...bazı e, şeyler... E, ...örnekler vereceğim... E, ...şimdi söz sende... E, ...ben böyle daha önceki... ...benim mutlulukla ilgili mottomu düşündüm... ...ve önceki programda da söylemiştim aslında... ...Walter Benjamin'den... ...mutlu olmak demek... ...ürküntü duymadan kendinin farkına varabilmektir... Walter Benjamin'in bu sözü aslında, şimdi birazdan bahsedeceğim... ...Situasyonistler, e, Haneke, e, Sepulveda... Oo, Haneke. Evet, Haneke'nin mutlu, mutlu son de. Mesela hepsinin ortak mutlası aslında o ürküntüyü, o ürküntü duymadan... ...ama önce ürküntüye bakmak belki de. E, ve bizim bu programda yapmaya çalıştığımız şey, mesela hayatla bağ... ...insanın kendisiyle kurduğu bağla kuruluyor... ...ve psikoterapi, sanat, felsefe, edebiyat... Bundan hepsi aslında o bağ kurmanın e, araçları bir bakıma ve normalin sınırlarını da yapmaya çalıştığımız şey... bundan hepsini bir arada, o aralarındaki bağları kurmaya çalışmak. Benim mesela şeye, programa gelirken, Van Hengen, bu Gençler İçin Hayat Bilgisi'nde adlı kitabında böyle kıskançlıktan bahseder. Mesela uzun uzun ve ama kıskançlık dediği şey de Melanie Klein'in bu Haset ve Şükran adlı kitabındaki haset tanımına çok benziyor. Ee, ben de o... hasetten biraz bahsedeceğim. <gülüyor> Walter Benjamin'in yakındığı... ...insanlardaki ileri görme yetisinin... ...kaybını ya da toplumun... ...göz göre göre... ...tehlikenin kucağının gidişini varagen... ...şu şekilde tanımlıyor. Dünyanın harabe, harabeye dönüşmesini... ...sahteliği, parçalanmayı... ...görmemizi engelleyen yansı nedir? Kendimi mutlu sanmam olabilir mi? Pek değil. Böyle bir inanç ne öfke patlamalarına... ...ne de çözümlemeye direnebilir... Tersine, olumsuzun dolayımıyla bize katlanılabilir bir varoluş duygusu veren şey, bizim için bitmek, tükenmek bilmeyen bir çekememezlik ve kıskançlık kaynağı olan başkalarının mutluluğuna inançtır. Kıskanıyorum, öyleyse varım. E, bu Descartes'ın, düşünüyorum öyleyse varımı, Van Hengen, e, kıskanıyorum öyleyse varım diye değiştirmiş. Ve burada aslında bir tür e, kapitalizmin, gösteri toplumunun eleştirisini de yapıyor. ...bu kıskançlık üzerinden... ...ve tam bu şeyde... ...bir Turgut, Turgut Uyar'ın bir şiirindeki dizeler geldi aklıma... Ee, ...bu Van Egem üzerine... ...bu haset üzerine düşünürken... ...şöyle diyor şiirinde Turgut Uyar... ...çünkü beni sevsen de... ...bana güvenmezsin, iyi bilirim... ...apoletim sırmasız hatta hiç yok... ...su içsem ağzımın kenarlarından dökerim... ...neyi hatırlatır benim sana uzak bir bakışım... Bilirim. ...aslında mutsuz yaşayıp gidiyoruz... Ölüme direnerek şimdilik. Şimdilik alımlı başka mutluluklara özenerek. Aşkımız ve mutfak rafları ve uçaklar üstüne korkumuz. Bir yudum gelecek ve mutlu saatler üstüne korkumuz. Ama birlikte biliyoruz. Eğilecek bugünkü başlar. O Tugutay'ın şiir, e, şiirinde de bahsettiği gibi. Alımlı başka mutluluklara özenerek. Gerçekte e, Hasret'in şeyinde, Melanie Klein'de... Ee, mutsuzlu, ...mutsuzluğun kaynağını ve pek çok aslında rahatsızlığın kaynağını hasetle ilişkilendiriyordu. Ee, buna dair şeyler e, söylüyordu. Şimdi şeye bakınca e, yine bu haset üzerinden e, gidince Luis Sepulveda ve Carlo Petrini'nin mutluluğa dair bir düşünce... ...geçen programda biraz böyle bahsetmiştik. Orada e, şimdi seçimlerde yaklaşırken Uruguay halkından... ...Urgay'daki yine seçim dönemindeki... ...bir süreçten bahsediyorlar kitapta... ...ve diyor ki... Ee, ...Sepulveda... ...Urgay halkı zaman kaybetmeden... ...hızla değişme yerine... ...bir düşünme zamanı tanımıştı kendine... ...düşünüp taşınmışlar ve öncelikle... ...yoksulluğu yok etmeye karar vermişlerdi... ...böyle bir sonuca ulaşmaya başaran... ...ulaşmayı başaran bir toplumu... ...ben sağlıklı bir toplum olarak... ...tanımlarım, psikolojik açıdan da... ...bu zihin sağlığı demektir... ...hız mitine nelerin getireceğini bilmeden, araştırmadan, gelişime doğru baş döndürücü bir hızla ulaşma baskısına karşı çıkmak olağanüstü bir denge baskısıdır diye yazmıştı Sepulveda. Buradaki e, hız miti ve bunu şey, şey olarak tanımlıyor sonrasında kitabında da <gülüyor> kişisel ve eşsiz yaşam ritmimize sahip çıkmamız gerekliliği üzerine. Çünkü buradaki pek çok günümüzdeki umutsuzlukların e, kökeninde bu hız miti ee, ...ve e, sanki bir şeylere acelemiz varmış gibi e, yaşamamızın aslında etkili olduğunu e, söylüyor. Ve insanların mesela hatta o kitabında bir şeyden de bahsediyor. Mayakovski'nin pardon söyleşisinde, Bilgelik İçin Dua başlıklı şiirinde Mayakovski, ''Dur, tıpkı uçurumu hisseden bir at gibi.'' <gülüyor> e, bu haset aslında bizim gündelik pratiğimizde de çok e, ortaya çıkıyor değil mi e, terapilerde ben şimdi e, Russell'ın e, hasetle ilgili hasetin mutsuzluğun en önemli e, sebeplerinden birisi olduğundan bahsedecektim ama sen aslında haseti e, e, çok... E, şey bir şekilde düzgün bir şekilde anlattım. Ben yalnızca gündelik pratikte o yüzden vazgeçtim nasıldım bu söylediği hı hı. şeylerde. Yani hakikaten öyle yani haset çekememezlik, kibir bu tür şeylerin tamamı e, insanların gündelik hayatta e, çok fazla e, hiç sebebi olmadığı halde elindekileriyle yetinmeyi bilmedikleri halde ellerinde bir şeyler olduğu halde e, mutsuz olmalarına sebep olan bir şey. Hı hı. E, hep Bir başkası hep daha fazla şeye sahip çünkü hiçbir zaman için e, Hiçbir zaman yani yetinmemeyi bilememek tabii ki sistemin bize e, daha, çok Hı -hı. daha çok tüketelim, daha çok tüketelim, daha çok para harcayalım diye e, uğraşması sonucu e, bu yetinmemek Hı -hı. ve çekememezlik ortaya çıkıyor. Ama zaten bu sosyal medya işte o mutlu fotoğraflar Instagram'da falan tabii Hı -hı. ki bu e, bununla e, alakalı ama hiç bunlar olmadan da ben e, e, çok fazla insandan duydum. E, yani işte ben ondan aslında çok daha iyiyim. Ee, o e, bilmiyor e, işte başarı bir sürü hata yapıyor ama insanlara e, çok iyi anlaşmayı biliyor yalakalık yapıyor şunu yapıyor bunu yapıyor ve işte onun maaşı e, şu kadar artıyor aslında ben hak ediyorum onu. Ee, diye e, bu narsizmin başka bir türü olarak hı hı. E, başka bir şekli olarak e, insanlardan çok fazla böyle e, şey duyuyoruz ya mutsuzluktan bu mutsuzluktan insanların kurtulmasına yardım edebilmek de terapide acayip derecede zor aslında farkındaysan çünkü e, yani e, 30, e, bir sürü ter e, acemi terapist aslında şu tuzağa düşüyor e, e, e, o ee, onun aslında ne kadar iyi olduğunu e, işte biraz daha çabalarsa uğraşırsa e, başarabileceğini onun da işte e, kariyer basamaklarında yükselebileceğini filan e, onunla birlikte e, şey onu e, motive edip onu bir e, şeyler yapmaya e, harekete geçmeye daha çok çalışmaya daha çok hmm. çalışmaya sevk ediyor. Halbuki mutlu olmak başkalarından daha fazla başarılı olmakla falan hiç alakası e, olan bir şey değil. Aksine e, bu gerginlik de daha ...daha da fazla mutsuz olmak hı hı. E, söz konusu. Sen e, şiir okudun ya, hı hı. ben e, kıskandım ben de şiir okuyacağım. Ama yan, galiba bir şey söyleyeceksin. E, aslında burada e, Van bahsettiği ve Melanie Klein'in böyle haset üzerine... ...hasetle kıskançlık arasındaki fark böyle bazen çok... E, karışıyor kadar, değil mi? Karışıyor. Ama bazıları da gerçekten hasetin de, haset diye bir şeyin olmadığını... ...gerçekte kıskançlık tanımının yeterli olduğunu düşünenler ben var. Ben kesinlikle karşıyım. Ee, bu, ...öyle bir ayrım yapılmasın ama... Çok büyük mı? bir ayrım, evet. Hı, Çok hı. büyük bir ayrım evet, var. Var, evet. Hasette şöyle bir şey var. Ben ona sahip değilsem... ...ona kimse sahip olmasın. Kıskançlıkta Kötücünlük ise... Kötücüllük var, evet. Hasetin evet, onu içinde. yok etmek. Hı hı. O haset edilen. Bunu Melanie Klein, Meme'yi... Şimdi Meme... E, ...dünyaya gelen çocuk için... ...böyle ilk nesne... ...ilk iyi nesne... ...onu doyuran... Haz veren Haz veren. Ve ihtiyaçları gideren nesne... ...doyuran nesne. Hı hı. Ve onu bir emdiğinde... E, ...harika... ...fakat meme ondan uzaklaştığında... ...o iyi nesne birden kötü nesneye dönüşüyor... ...çünkü eğer çocuk... ...öyle bir güvenli bağlanma yaşamadıysa... ...memenin tekrar gelmeyeceğini... ...geri gelmeyeceğini düşünüyor... ...ve bu yüzden kötü Düşünmüyor nesne... ...düşünmüyor herhalde hissediyor değil mi? Evet. Daha henüz düşünebilme Tabii. aşamasındayım. Ve meme geri geldiğinde de yine gidecek korkusuyla... ...onu sonuna kadar sömürmek... ...o memeyi... ...zarar verici, verici, verici, vermek istercesine emmeye çalışmayı... ...Meleni Kılağan haset olarak tanımlıyor. E, Aslında... Bu da annede biraz değil mi kabahat? Yani e, yeteri kadar verebilse, zamanında verebilse e, bebek de pek haset duygusu geliştirmez sanırım. Ya evet. da e, gerçekten ihtiyacı olduğunda verebilse. Hı hı, o ihtiyacını anlayabilse çocuğun. E, fakat... Yoksa bebeği suçlamayalım. Şimdi haset evet. ediyor falan. E, ve e, anne eğer tabii kaygılıysa, kafasında başka şeyler varsa onu fark edemeyebiliyor. Ve çocuğun, bebeğin ...o ihtiyacını o an e, biliyor Ve sonradan bu bir haset. Şimdi bizim günümüzde bu e, siyaset bilimcilerinde... ...kapitalizme dair yapılan eşitler, eleştirilerde de... Hep ...böyle bir haset etme ve haset ettirme... ...bundan alınan bir haz. Özellikle haset ettirmeden alınan... ...sosyal medyayla olan ilişkide de bunu... ...aslında o kadar çok... E, ...gülümseyen mutlu fotoğraflar, yemekler... ...işte gidilen... ...bunların hepsinin bu kadar şey göstermesinin ardında... ...birilerine haset ettirme olabilir mi? Araya girip yalnızca çok kısa geçmişten bir e, e, neredeyse hiç haber olmayan e, ama haset, bu tam da bu dediğini'nin e, sosyal bir e, şeyini, e, yani bir anekdot, bir olay anlatacağım. E, bu Reina, bilmem ne falan gibi şeylerin daha olduğu zamanlarda ve aynı zamanda televizyonda böyle bu e, magazin programlarının işte onunla bu bununla falan diye televizyonlarda çok fazla gösterildiği zamanlarda ee, ve yani işte Reyna'dan çıkarken Porsche'ye binenler yanında böyle işte yakışıklı adamlar güzel kadınlar inanılmaz bir hayat ee, ve e, kısacık böyle bir birkaç satır e, yalnızca ben okumuştum hangi dergide gazetede olduğunu bilmiyorum ee, yani e, onlar öyle yazdığı için söyleyeceğim varoşlardan tırnak içinde varoşlardan gelen e, 5-6 tane genç e, çocuğun Reyna'ya taş attı, attıklarına bir sürü taş atıp kaçtıklarını, Yani hı hı. E, yani onların haset etmesine sebep olmak korkunç bir şey. Çünkü yani aslında orada haset edilecek bir şey yok ama bu kadar yalnızca oradaki e, her şeyi ben emeceğim ve kimseye hiçbir şey bırakmayacağımla. Hı hı. E, çok alakalı bir şey değil mi? Hı hı. Evet hasetin zaten temel şeyi o ve gösteri toplumu bu situasyonistlerin stiyasy tarif ettiği şeydi de bu kıskançlık e, ve insanları bu kadar çok çalışmaya bu kadar çok e, para kazanmak ya da mal mülk edinme çabasında e, yönelten şeydi. Bu olduğunu söylüyor Van Hengen'de. Melanie aslında bu anlamda doğrularcasına. Fakat buradaki haseti yaratan şeylerden birisi... ...Sepulveda'nın da böyle e, bahsettiği gibi... E, ...durup düşünmeye zaman olamayacak e, kadar bir hız mitine yenik düşmüş olmanız. Yani her şey o kadar hızlı... ...gidiyor ki ve bu hızın bir parçalanma etkisi de e, var. İnsanlar günümüzde yine sitüasyonistlerin de belirttiği üzere bir tecrit koşulunda yaşıyorlar. Çok bireysel e, hayatlar yaşıyorlar. Artık toplulukları insanları birbirlerine bağlayan bağların bu anlamda e, koptuğuna dair e, eleştiriler... ...ve yeniden o bağların kurulmasına dair e, öneriler var. Yani Söyle, hızdan bahsediyorsun. Evet, evet. Hız, hız bildiğim ve bunun için mesela ee, diyor ki günümüzde ee, Sepulveda basit gibi duran ama hiç de öyle olmayan bir yeteneğe yani koşumuzu durdurup düşünme yeteneğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dur ve bu baş döndürücü yaşam ritmi seni gerçekten bir yerlere götürüyor mu diye düşünmeye başla. Gerçekten mutlu bir insan yazgısına götürebilir mi diye düşün diyor bir söyleşisinde. Şimdi bunu mutluluk, hız... Ee, ...üzerine düşünürken de mesela geçen programda biraz bahsettiğimiz Pascal'ın mutluluğu geleceğe havale edip... ...şimdi günümüzde artık mesela Baudrillard'ın görüşü mutluluk anda. O hız, hızın getirdiği bir şey. Ve artık gelecek, geçmiş bunların hepsinin böyle, biraz böyle karıştı bir ana sıkıştı Mutluluğun anı, anda olduğu bir şey. Pascal ise bunun tam tersini mutluluğun geleceğe dair... ...gelecek güzel günlere ulaşmak için çekilen çileyle, çileye vurgu yaptığını e, görüyoruz. Ama burada e, ve Baudrillard'ın dediği gibi... E, ...mutluluğun eskiden iyilik ve kötülüğün yerini artık mutluluk ve mutsuzluk almış durumda. Bu evet, iz... geçen evet. programda da bundan <gülüyor> biraz bahsettim. <Evet. gülüyor> ve e, gerçeklik yerinde dursa da zihinsel olarak ortadan kaybolmuş değil... ...ve bu da anlam krizine yol açarak... Ee, Çacak bir zemini yaratmıştır... ...diyor Boduriller. Ee, hızlı, hızlı... ...Vanagemi, tüm bu... ...tecrit edilmiş insanın, tüketim toplumun insanının... ...şeylerini bunları bir arada düşünmek gerekiyor... ...belki de. Ne dersin? Hı hı. Hı hı. Ee, ben biraz böyle kesinlikle böyle ve ben bunu hemen e, gündelik hayatta e, Batı toplumunda nasıl yaşandığı ve bir İstanbul gibi yerlerde de benzer şeyi nasıl kopyasının e, yaşandığını e, gündelik bir psikoterapi pratikinden yine aktarmak istiyorum şimdi bu hız hak yani hakikaten ee, yani bu e, konsantrasyon bozukluğu, hiperaktivite e, hiçbir şeyi yetişememek e, filan bunlar e, aslında e, çok açık ki insanları daha fazla çalıştırmak daha az insanla daha fazla şey yapmak ve böylece e, daha az parayla, daha az e, giderle e, insanları daha fazla e, çalıştırabilmekle ilgili bir şey ve e, şu anda Amerika'nın e, en önemli işte onların en zirvedeki üniversitelerinde finans işletme ekonomi filan bu tür şeyler okuyan öğrencilerle banka çalışanlarının tamamının banka çalışanlarının toplam yani istatistik kesin yüzde yediş beşinin Aderel bir ilaç kullandıklarını biliyoruz. ne? Amfetamin ee, içeren bir ilaç kullandıklarını biliyoruz. Amfetamin de insanları stimüle eden bir e, madde. Yani hızlandıran ve daha çok şey e, yapmalarını ve konsantre olabilmelerini ve daha uzun süre bir şeyler yapmaya çalışmaya e, onları e, dayanabilmelerini sağlayan bir madde. Yani bu aslında e, bir uyuşturucu olarak. Ee, çok kısa bir süre önce satılırken ya da deney laboratuvarlarında hayvanların e, yeteri yani deney hayvanlarının e, stimülasyonla nasıl bir e, sıkıntı yaşayacaklarını ya da ne gibi e, beyinde hasarlar oluşacağını e, görmek için kullandıkları madde şu anda insanların daha fazla çalışmalarını e, sağlamak için bir ilaç haline dönüştürülmüş durumda. Yani e, bazı şeyler e, daha fazla hastalık olarak... Ee, normal bu şekilde daraltılıp daha fazla hastalık yaratılmaya çalışılırken bir yandan da aslında insanlara zarar verecek ve hasta edecek kimi maddelerde insanlara yarar veren şeyler olarak ortaya şey yapılıyor dökülüyor yani inanılmaz bir şey ve benzer şeyler burada da şimdi İstanbul'da da kullanılıyor ve bana gelen o kadar çok bir işte Amerika'da okuyan insanlar var neden o ilacın Türkiye'de de serbest olmadığıyla ilgili olarak neredeyse beni sorguluyorlar yani ya da işte büyük ihtimalle başka psikiyatristlerin de başına geliyordur yani hızın ee, sanki olması gereken multi task filan olmak gibi şeylerden bahsediliyor. Yani aynı anda çok iş. Multi tasking şey aynı anda birden fazla iş yapabiliyor olmak bir beceri e, gibi e, satılıyor. Yahu niye böyle bir şey yapalım ki? Yani ben neden e, mailimi okurken aynı zamanda kahve içeyim ama o sırada birileriyle telefonla konuşayım. E, ve bilmem ne bilmem ne. Bak şimdi bir şarkıya e, gideceğiz ama şarkıya gitmeden önce ben Walt Whitman'dan çok güzel bir şiir okuyacağım. Bu Walt Whitman'ın bu kısa şiirini Bertrand Russell Mutlu Olma Sanatı kitabının başına almış durumda. Ee, şimdi tabii dinleyenler görmüyor ama önce, benim önce gözlüğümü takmam lazım. Ee, diyorum, e, okuyorum. E, hayvanlara bakıyorum da ben de hayvanlaşıp onlar gibi yaşayabilirim diyorum. Hepsi kendi aleminde, huzur içinde. Durumlarından sızlanmazlar, kan ter dökmezler. Karanlıkta gözleri açık oturmuyorlar ve ağlamıyorlar günahlarına. Tanrı'ya olan borçlarını konuşup midemi bulandırmıyorlar. Hepsi o hoşnut. Hiçbirinin mal hırsıyla gözü dönmüş değil. Ne biri diğerinin önünde diz çöker, ne de binlerce yıl önce yaşamış kendi türünden birinin. Hiçbiri dünyanın en mutsuzu değildir ya da en saygı değeri. Ee, i̇lk şarkımızı e, girelim yine e, benim e, evdeki e, DJ'lerden Eylül ve Yağmur Hasanoğlu'ndan Simple mindın e, Don't You şarkısıyla e, ara verelim. me. Açık Dergi love. yeah, yeah, yeah. like Açık Radyo, açık radyo. Açık radyo. Reklamlar. Bir takside aksesleyin. Her cumartesi günü ilk yolculuğunuzda 10 TL indirim kazanın. Üstelik bir taksi kampanyası yıl boyunca geçerli. Katılmak için yolculuktan önce Akses Mobile'a e girip hemen katıl butonuna tıklamanız yeterli. Detaylı bilgi akses.com.tr'de. Sizin de hayaliniz ne olursa olsun, Akses'le gerçek olsun. Yol Arkadaşım Müzik Olanlar Bu yıl tüm yollar İstanbul Müzik Festivali'ne çıkıyor. Yolculuğunuza eşlik edecek melodileri sizlerle buluşturan İstanbul Müzik Festivali 11-30 Haziran tarihleri arasında ECA'nın katkılarıyla huzurlarınızda. ECA 47. İstanbul Müzik Festivali sponsoru. <Gülüyor> Reklamlar bitti. Açık Radyo. Şimdi ve burada. Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Merhaba. Ee, biraz evvel e, programın başında e, mutluluk ve onun hız mitiyle, iyilik ve kötülükle, e, iyilik ve kötülüğün yerini alan mutluluk ve mutsuzlukla ilgili konuşuyorduk. Romanlarda, geçen programda bahsetmiştik biraz. Romanlardaki fi ve filmlerdeki hikayelere baktığımızda e, mutluluk e, ancak sonda yer alan bir şey. Mutlu son. E, Haneke'nin filmi de aslında bu anlamda 2018 yapı Mutlu Son filmi, günümüz toplumlarındaki mutluluk idealinin sona erdiğini e, gösteren bir e, ve mutluluk üzerine düşün, düşündürten bir film. Haneke e, bir söyleşisinde şöyle diyor Alper, toplumumuz Tragedya hakkını, toplumumuzun tragedya hakkını kaybettiğini söyleyebilirim. Bu tabii tek tek kişiler için geçerli değil. İnsanın bireysel dramı söz konusu. Fakat ülkelerden ya da kültür çevrelerinden söz ediliyorsa... ...evet bu hakkımızı kaybettik diyor. Tragedya göç etti diyor. Şimdi tragedya deyince e, de e, özellikle eski Yunan edebiyatı... ...Milattan önce altıncı yüzyılda e, yazılan... ...seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak... ...ruhu tutkulardan temizlemek amacıyla yazılan tür... ...kendine özgü katı kuralları olan bir tür. Bunun toplumların artık temizlenme... E, ...ke arınma şeyinin bunu kaybettiğini... ...ve artık bireysel olarak bunun söz konusu olduğunu iddia ediyor. Ve bunu da aslında biraz daha önce... E, ...Van Egem'den, Situasyonistlerden falan bahsederken de... ...hepsinin ortak noktası da bu... Yani tehlike var ve biz bunu dünya bir yere doğru gidiyor ve biz bunu gör, görmüyoruz, görmezden geliyoruz. Ee, eleştirisi ee, günümüz sinemacıları, yazarları, şairleri tarafında, tarafından da çok sık dile getiriliyor. Hani ki e, dünya sürekli gözlerimizin önünde diyor. Bu sosyal medyadan bahsettik ya ama bizi ilgilendirmiyor. Dünyanın bütün görüntüleri bize ulaşıyor. Fakat bunların sadece görüntü olduğunu biliyoruz. ...beni bu durum, bu görüntülerdeki insan... ...birdenbire kapının önüne geldiğinde ilgilendiriyor diyor. Burada kanaatimce medya büyük bir tehlike arz ediyor. Yani insanın bencilliğinden mi bahsediyor biraz... ...yalnız önüme geldiğinde ben onunla ilgilendiriyor? Aslında medyanın buradaki şeyinden... ...sürekli illüzyonlar yaratmasından... E, ...ve bu anlamda toplumsal olarak... ...o yine e, programın başında bahsettiğim... ...o bağın, hayatla kurduğumuz bağın zayıflamasından... Hayatla kurulan bağ da kendimizle kurduğumuz bağ aslında. Ve bu bağın kopması işte haset denilen şeyi ortaya çıkarıyor. Ve e, tam da kapitalizmin bahsettiği o tecededilmiş edilmiş insan, tüketim toplumu insanı. E, meselesi de bununla ilişki e, Ve hani ki burada böyle bir tehlike, medyanın yarattığı bir tehlikeden. Tehlike bilgilendirme yolunda yanlış duygu aktarımları ile her birimizin, manipülasyonların her türü kullanılarak uysal birer kurbana dönüşmemizden bahsediyor. Yani kesin dürüstlüğün şu e, düzlemde bu posturut denilen e, çağında bir sonucu olarak genel ki bu çağı o şekilde tanımlanıyor ya. Kesin dürüstlüğün yaşama hakkı yok diyor. Ne dersin? Gerçekten öyle mi? İnsanlar e, insanlar dürüst olmaktan korkuyorlar evet. Çünkü e, dürüst olmak demek insanın kendisini açması demek. Ee, ...insanlar kendilerini gerçekten... E, ...gerçekten oldukları gibi... ...kendilerini açtıklarında... E, ...çok fazla yetersizlik ve değersizlik... ...duygularına sahip oldukları için... E, ...yetersizlik ve değersizlik duyguları da... ...artık neredeyse... ...herhangi bir şekilde insanların... E, ha, yani ...psikolojik olarak sıkıntısı olan... ...insanların sahip olduğu bir şey olmaktan çıktı. Ben... E, ...kendi etrafıma da baktığımda... ...kendime de sorduğumda... ...herkes herkes kendini yetersiz ve değersiz hissediyor. Yani bu bir... <gülüyor> şey, olmak, anormal olmaktan çıktı. Hayatın normal, insanların yetersiz ve değersiz hissediyor olmaları. Ve o yüzden de ben dürüst olursam, otantik olursam, kendim olursam, yani rol yapmazsam, karşımdakine abartılı bir, e, bir şekilde kendimi tırnak içinden satmazsam, hı hı. E, o zaman e, mutsuz olurum. Yani beni sevmezler, beni istemezler. E, ve e, mutsuz olurum Yani otantik olmamak kadar, dürüst olmamak kadar insanı aslında yoracak ve eninde sonunda daha da mutsuz hale getirecek bir şey olmaz. Çünkü insanlar o rol yaparak ya da işte yalanlar söyleyerek e, photoshoplarla kendilerini daha güzel göstererek botokslarla kırışıklıklarını yok ederek e, filan e, eninde sonunda geldikleri nokta şu e, beni öyle beğeniyorlar aa yani çok makyajla mental ya da e, fiziksel makyajla beni çok beğeniyorlar. Hı. E demek ki beni sabahleyin uyandığım halimde kimse beğenmeyecek yani. Bu çok açık. E, gerçek beni kimse beğenmeyecek. Böyle beğeniyorlar. Halbuki bu büyük bir yanılgı. Bu büyük bir yanılgı. E, mutluluk, mutsuzlukla çok e, şey ya, bağlantılı ya. Ben e, birazcık daha uzun konuşmayı e, göz alarak bir şey söyleyeceğim. Böyle bir, bir şey anlatacağım. Kendimle ilgili olarak. E, ama önce... Turgut Yer'den çok güzel bir şey söyleyeceğim. Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun. Sevgim acıyor diyor Turgut Yer. Şimdi e, insanlar e, aslında mutlu olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum, mutluluk, mutluluk, mutluluk diyerek aslında bize iyi gelecek, kendilerine iyi gelecek, gerçekten iyi gelecek olan şeyden, hayatı anlamlı yaşamaktan gittikçe uzaklaşıyorlar. Yani mutlu olmak e, insanlar için önemli. E, ve e, Wilhelm Schmidt şey diyor, ım, mutluluk o dediğimiz mutlu öyle çok uğraşarak, e, çaba sarfederek falan e, varabileceğimiz bir şey değil. Mutluluk büyük bir tesadüftür. E, şanstır mutluluk. Bak, bak Almanca'daki e, mutluluk kelimesi gülük aynı zamanda şans demek. Ve e, tesadüfler ve talihli olmakla, e, şanslı olmakla mutlu olmak o kadar iç içe olan bir şey. Ben bir şekilde şanslıysam, e, mutlu, e, tabii ki e, kendim için hayata, yani doğrudan mutlu olmaya uğraşmaya kalkarsam, e, ben uğraştığım için değil, talih bana yardım ederse mutlu olabilirim. Ama ben hayatı anlamlı ve benim için e, değerli olabilecek bir şekilde yaşarsam, o zaman zaten mutluluk kendiliğinden gelen bir şey haline dönüşüyor. Ee, yani insanları e, kıskandırmak pahasına bunu göze alarak şunu söyleyebilirim. Ben e, belirli bir süreden beri e, kendi yapıp ettiklerimle falan kendimi, kendi yaşadığım hayatı şu anda oldukça e, doyurucu e, e, buluyorum ve ee, yapmak istediğim şeyi yapıyorum yani çok uzun süreden beri 16 yaşında terapist olmak istedim ve 52 yaşındayım çok uzun yıllardan beri terapist olarak çalışıyorum ama bak ee, tesadüf, mut, yani uzun süreli mutluluğun bile yani biraz evvel kısa anlık mutlulukların tesadüf olduğunu söyledim ama ee, uzun süreli anlamlı bir hayatın bile bazen tesadüflerle ilgili olabileceğini kendi hayatım üzerinden sana şey ben şimdi 16 yaşında işte terapist olmak istediğimi düşündüm sonra da e, psikoloji okuyacağım dedim ama annemle babam o kadar çok e, karşı çıktılar ki ne yapacağımı bilemedim ve işte e, ilk programda da kendimden birazcık bahsederken söyledim işte bir şans eseri fındıkzade otobüs durağı yani benim hayatımda çok önemli bir yer yani İstanbul'da olmayanlar e, bilmeyebilirler. E, e, Fındık Zade otobüs turu Cerrahpaşa'ya çok yakın, Aksaray'a yakın bir yerdir. Çok sıradan böyle bir e, şey ben okula e, e, Cerrahpaşa'da okumuyorum o zaman. E, bir şekilde Fındık otobüs turundayım. Önümden, benden yaşça büyük bir İstanbul Eksistan bir abi geçti. Geçiyordu. Merhaba abi falandı. Böyle konuştuk. Ee, o bana e, söyledi. Çıkış konu ne istiyorsun? Ne yazacaksın? İşte terapist olacağım dedim. Ama annem babam bilmem ne falan. Yani orada onun hangi sebeple oradan geçti. Hangi tesadüfle oradan geçtiğini bilmiyorum. Ben de şimdi hangi tesadüfle Fındıkzade Otobüs durağında olduğumu bilmiyorum. Ama o bana ya e, bu kadar uğraşma tıp yaz. Sonra psikiyatrist e, olursun dedi. Tıp, tıp okup psikiyatrist olursun. Herkes mutlu olur dedi. Şimdi yani e, Tesadüf, bazıları bunu kader diye açıklayabilir. Kimisi evrene enerji yollar, iyi enerji yollar ve ondan sonra bu e, enerji onu e, onun için bir şeyler yapar. Ama işte ben buna tesadüf diyorum ve bu tesadüfler her zamanda e, iyi olmayabilir. E, bazen tesadüfler, iyi tesadüfler sonradan daha kötü şeylere e, yol açabiliyor. Sana vereceğim sözü ama... Ben ee, biraz şans konusunda farklı şeyler... düşünüyorum. Evet. Pekala. Ee, o, ama bu tesadüflerle ilgili olarak mesela Homo Faber diye çok güzel bir kitabı vardır şeyin Max Frisch'in. Walter e, Faber oradaki e, mühendis uçak e, bir yere gidecektir uçağı, bin, e, uçağı bekliyordur ama aslında birden içine bir sıkıntı basar. Hiç binmek istemez e, ama e, o bir mühendistir iş için bir yere gidecektir filan. Biner yani o içindeki o sıkıntıyı dinlemez de uçağa biner ve bir uçak kazası olur. Uçak düşer. Tesadüf iyi tesadüf şu kimse ölmez. Ama orada olaylar başlar ve uçak düştükten ve hayatta kal, e, kalmasına sebep olan o müthiş tesadüften sonra orada gelişen olaylar e, Walter Faber'in hayatındaki en korkunç şeyleri. Ee, ...yaşamasına sebep olur. Tesadüf, tesadüf. tesadüf. Evet. Ee, yani Psikodinamik açıdan pek böyle şans, tesadüf gibi şeyleri aslında o seninliklediğin anlamdan biraz farklı ben Hı -hı. bakıyorum. Mesela pek çok böyle danışan, pek çok insan kendisini pek çok durumda, bazı durumlarda şanslı ya da şanssız olarak e, nitelendirebiliyor ve şanssız dediği zaman, şanssız olarak tanımlarken, e, bunun üzerine biraz düşündüğünde aslında başka anlamlar, o şanssızlığın bir şans olabildiğini de e, görebiliyorlar. Yani burada şans ve şanssızlık ya da tesadüfler mesela özellikle bilinç dışı vesaire işin içine girince çok e, farklılaşabiliyor. Yani e, böyle şanssızlık... Yani sözünü keseyim evet. mi? Freud şey der. E, bir çok güzel bir konferans verdikten sonra e, acayip böyle haz almıştır filan. E, söylediği şeyler, herkes alkışlamıştır filan. Sonra böyle prosunu yakar. E, prosundan derin e, bir nefes çeker biliyorsun pro çok fallik e, bir e, şeydir imgedir ve e, şeyler e, arkadaşları işte onun öğrencileri ona böyle gülümseyerek bakarlar oradan filan e, anlar hemen niçin gülümsediklerini yani çünkü o has pro bilmem ne falan filan beyler de pro, bazen yalnızca bir produr yani şimdi e, şey konusunda Katılıyorum sana. Ee, bilinç dışının... E, ...bizim şans ya da tesadüf dediğimiz... ...bir sürü şeyde... ...aslında bilinç dışının rol oynayabileceğine. Ama bazen... ...pro, yalnızca bir produr. <gülüyor> Çünkü e, fındıkzade otobüs durağında... E, ...bulunmamın benim bilinç dışında pek... ...ilgisi olduğunu zannetmiyorum. <gülüyor> e, bu tür karşılaşmaları dair de... ...çok enteresan şeyler var. E, tesadüflerin aslında... gerçekten ne kadar tesadüf, ne kadarını... <gülüyor> bizim arzularımız oluyor hep böyle zorluyorlar biliyor musun ben bana şimdi ben şey düşünüyorsundur Alper'deki direnci tabii ki doğal olarak kıramıyorum... Alper direnç gösteriyor çünkü psikanalizde e, ...psikanalistin yorumunu kabul etmez analizan... E, direnç gösteriyor e, ben bir e, kendini o açıdan şanslı olduğunu söyledin ya e, bunun böyle kendinden o şükran şükretmek o yine meleniklayanın şükretmek dediği şey var olan şeyi kabul etme kabullenmek ee, başka bir oradaki abi sana, e, sana başka bir şey söyleseydim. Belki onu da bugün e, anlatırken evet bana böyle dedi ve işte mühendis olmam ...çok memnunum mühendis olduğum için de diyebilirdim. Ya da Allah kahretsin, herif nereden çıktı karşıma? Yani, e, o kadar da etkileyici konuşuyor ki... ...konuştu ki, mühendis olmayı... E, ...bana öylesini anlattı ki... ...ben e, o güçsüz selfimle... ...henüz daha kendimi bulamamış... ...o e, 17 yaşımın... ...18 yaşımın haliyle... ...inandım ona. E, çünkü o... ...münlem ne, ne şirketin başında bir şeydi. <Gülüyor> ve ben de o hırsa kapıldım ve... ...mühendis oldum. Halbuki çok mutsuzum ben. Yalnızca ve yalnızca terapist olmak istiyordum diye bilirdim yani. Diyebilirdim ve e, terapiye geldiğinde de... İşte ...tekrardan sen de bana evet, e, mühendis olmakla <gülüyor> ilgili bir şükretme sonucuna varabilirdin. Çünkü buradaki e, mesela yine Haneke'nin üzerinden gidersek... ...biraz daha bahsettiğin şeyde... ...hani gerçeklik e, ve medya... E, ...buradaki tehlikeden bir ve dürüstlüğün yaşama hakkı yok derken... ...aslında şunu söylüyor Haneke... Bastırmak diyor ki psikolojide de öyledir. Gerçeği gerçeği görmek ve onunla yaşamaktan daha zordur diyor. Ve şu an günümüzde insanların en çok kullandığı değil mi? savunma mekanizmalarından birisi bastırma, inkar. En e, tehlikeli, tehlikelisi. Ve e, biraz daha yine bahsederken... Sağlıklı da olabilir bastırma. Sağlıklı bastırmalar da var e, elbette. Ama bir yerden sonra bastırma mekanizmasına çok fazla yüklenirsek <gülüyor> ve ondan sonra başka... ...sıkıntılar, o gerçeklikle bir kopuş... ...gerçek, kendi gerçekliğimizden... ...bir kopma, kendi duygularımızı... Tanı ...tanıyamama diye bir... ...sonuçla da karşılaşabiliriz. Buradaki o bastırmanın... ...ve gerçeği inkar etmenin... E, ...çünkü o ...denilen şey, o hakikati... E, ...göreceli bir hale gelmesi... ...ve değiştirilebilir... ...üretilebilir bir şey haline gelmesinin... ...toplumsal sonuçlarında aslında... ...bireysel ve toplumsal sonuçlarında... Yaşadığımızdan bahsediyor. O yüzden diyor toplum tragedya hakkını kaybetti ve e, bu yüzden de tragedi şeyler bir e, hangi psikanist olduğunu e, hatırlayamıyorum şimdi ama e, tragedyanın e, amacının yani e, şey olduğunu. E, söylüyordu Ben ona birazcık katıldım yani antik Yunandaki tragein amacının e, çok açık bir şey çok e, düz bir şekilde katarsis olduğunu yani tragede de o kadar korkunçtu ki her şey e, insanlar onu seyrederler ve böyle şeylerin başlarına gelmediği için şükran ve yani böyle oh e, derler yani başkalarının başına gelmiş şeyler ben daha şanslıyım e, ve e, antik Yunan'da e, hakikaten e, böyle bir fonksiyonu var aslında. Tabii ki başka bir şeyi söylemeye çalıştığını evet, orada farkındayım. Hı -hı. Oradaki oradaki tam e, karşılığı kullanmıyor Hı -hı. bunu. Ama o toplumsal çünkü ona sordukları soru neden böyle tragedya o eski usul e, eserler üretmediğini. ...dair bir şey söylüyor ve neden bireysel olana yoğunlaştığını... ...aslında bireyseli yoğunlaşırken bir toplum eleştirisi de yapıyor hani de. Hı hı. Ve e, buradaki tabii mesela yine biraz daha felsefe üzerine konuşurken de... ...bir e, filozof şey diyor, 19. yüzyıl insanı... ...nevrotik özneyken, 19 insanı için... ...günümüz insanı için psikotik özne. O bahsettiğin normalin sınırları meselesi zaten burada... E, ...çok daha anlamlı bir hale geliyor. ...artık nevrotik bir insandan... ...çok psikotik bir öz neden. Ee, yine bu sınırların... ...kaybolması... E, ...normal <gülüyor> olanın anormal olanın birbirine karışması... E, ...haset <gülüyor> meselesi... ...hepsi bunların sanki... Sınırların kaybolması çünkü insanın... ...selfinin yok olmasına sebep olacak bir şey <gülüyor> değil mi? Yani o yüzden... E, ...psikoz da bir anlamda psikotik olmakta. E, <gülüyor> böyle bir şey. Evet çok güzel... ...bir yorum. E, gerçeklikle değil mi? Psikotik için şey psikoz için... ...gerçeklikle olan ilişkisi... Ee, öncelikle gözlenir, hı -hı, hı -hı. değil mi? Nevrotik olan gerçekle bir bağı vardır ve kendisine karşı dürüst olma çabası içinde. Ama psikotik artık gerçeklikte bağını e, koparmıştır. Bu anlamda psikotik özne olduğunu, çağımız insanının e, ve pek çok sorunun buradan kaynaklandığını e, ileri süren e, filozoflar, özellikle Baudrillard gibi filozoflardan e, bahsetmek mümkün. E, Psikotik bir yanıyla da, bir yanıyla da e, psikoterapi e, de mesela en önemli şey o gerçeklik meselesindeki gibi e, e, derzün oluş düşüncesini mesela bu şeydi belki çağırmak mümkün e, tam da e, yaşamın yeni olanaklarını keşfetme icat etme. ...Oluş için bunu e, öne süren... ...sürekli bir gelişim halinde olan insan. Yani biz psikotik özne deyip... ...işin içinden çıkamıyoruz. Burada bu yeni bir oluşu... ...anlamlandırmamız bir bakıma e, ge ...gerekiyor. Ve bunun içinde de ...bizi Spinoza'ya, özellikle Spinoza hı hı. üzerinden... E, e, ...hareket ederek... ...bize oluşun sınırlarını... ...mutlulukla ilgili mesela... E, ...oldukça fikirler veriyor. Hı hı. E, ve o özellikle Pratik Felsefe kitabında... Ee, ...şöyle bir şeyden bahsediyor, etikadan bahsederken... Ee, ...Denezi'nin kitabının adı Pratik Felsefe... ...şöyle bir şey diyor, kö kölelik diyor... ...tam anlamıyla kudretin azalışının rejimidir... İktidarlarını kederle kuran... ...ancak öyle yönetebilen insanlar vardır... ...şu tipten bir kederler rejimi kur kurarlar... ...pişman olun tipinde... ...nefret edin birilerinin tipinde... ...ve nefret edecek birisini bulamazsanız... ...kendinizden nefretin tipinde... ...diyor. Hı hı. Ee, ve bu Spinoza'nın... ...bu teşhis ettiği bu keder meselesi... E, ...de mutlulukla... ...beraber aslında el alınan bir şey. Kederden... E, ...kederin yüceltildiği... ...bir e, toplumsal... E, ...kültürden ve bunu yaratan... ...iktidarlardan e, bahsediyor Spinoza. Ve o halde... Gerçekten iyi eşittir sevinç, kötü eşittir keder anlamına mı geliyor? Diyor. İyi hı hı. eşittir sevinç, kötü eşittir keder. Ama şimdi görebiliyorsunuz ki düşkünce duygusal iştah ve aşkların en güzeli hiçbir şekilde ruhsal, tinsel bir mesele değildir. Asla değildir. Bu bir karşılaşmanın söylendiği gibi iyi işlediği zaman demektir. Bu işlevselciliktir ama çok güzel bir işlevselciliktir diyor. Buradaki kölelik şeyini de keder üretilen da şöyle tanımlıyor. Keder tutkunu adam. Kendi iktidarını kurmak için bu kederli tutkulara ihtiyaç duyan ve onları sömüren adam. Ve genel olarak insanın durumundan ve insanın tutkularından dolayı kederlenen adam. Üç tip kişilik olduğundan bahsediyor bu anlamda. Evet. Sen e, çok derinlere gidiyorsun. Evet. Yani ben birazcık e, yani yine bir felsef filozofun e, 17. yüzyıl filozofunun Fransız e, Pascal'ın söylediği bir şeyden gideceğim. Birazcık da güldürmek için e, seni. E, şimdi tesadüflerden bahsettim. Sen tesadüflere inan, inanmıyorum dedin. Bir e, psikanaliz e, e, fanı olarak e, Pascal diyor ki e, dünyadaki bütün talihsizlikler İnsanların evlerinde oturmamalarından doğar. Şimdi e, çünkü dışarıda bir şeyler başımıza gelir. E, bunu ben e, niye şey yapıyorum sana söylüyorum. Bunu neden aldım? Bugün bir e, danışan geldi bana. Bugün çok taze danışan. E, umarım dinlemiyordur bizi. E, şimdi tabii isim vermeyeceğim için sorun yok. E, şöyle bir şey. E, bayağı bir süredir agorofobüs var. Bayağı bir süredir evden çıkmıyor. Ee, evden çıkabilmesi için ancak bir başkasının kendisine eşlik etmesi gerekiyor. Biliyorsunuz bu çok e, popüler bir tanı artık. Böyle panik bozukluk, e, agrofobinin yani dışarıda e, açık alanda ya da işte otobüste ya da e, trende ya da başka yerlerde tek başına olmanın e, panik atak geçireceği korkusuyla, geçirteceği korkusuyla yaşanan e, günümüzün en fazla gözüken sendromlarından bir tanesi. Ve e, bunu... E, aslında hiç farkında olmadan e, Spinoza'nın Spinoza Pascal'ın bu söylediği şeyle çok bağlantılı bir şey. E, başına böyle yani, işiyle ilgili bir sürü gelişme oluyor. E, aslında işinde birazcık ilerliyor ama iş çok fazla stresli bir iş. O sırada e, bir evliliğe hazırlanıyor. Evleneyim mi, evlenmeyeyim mi filan. E, hayatının çok fazla stresli olduğu bir zaman dilimi. Yani işe gitmesi lazım ee, sevgilisiyle buluşması lazım sevgilisiyle e, nişanlı, nişanlısıyla gidip nikah dairesinde e, evlenmesiyle dışarı gitmesi çıkması lazım yani ve o bir panik atak geçirerek dışarıda olmanın çok tehlikeli olduğunu e, düşünüp evden dışarı çıkmamayı seçiyor çünkü e, bu kötü tesadüfler. Hep dışarıda başımıza eğiliyor diyor Pascal. Ee, benim bir danışanım e, bunu çok e, doğrulayan e, bir şey e, yapmış oluyor ama pek farkında e, değil sanıyorum. Yani birazcık daha böyle mesela e, e, biraz sonra bitirmemiz gerekiyor ve bir şarkıyla e, bitirmemiz gerekiyor. Biz doğal olarak ...mutluluk konusunu bitiremedik ama... E, mut, e, ...virgül... E, ...koyacağız ve belki daha sonraki programlarda... ...mutluluğa devam edeceğiz ve ne... E, ...bundan sonraki programda bir ya da... ...iki programda ne konuşacağımızı sen biraz sonra... ...şey yapacaksın, söyleyeceksin sanırım... E, ...ama ben... ...önce çok şey diyeceğim... Yani ...bir sürü insan... ...aşık olarak aşkla mutlu... ...olabilmeyi... Hı? E, ...umuyor ve devamlı... ...aşkın peşinde koşuyor ama... Aşk mutsuz olmanın garantisi değil mi? Yani... E, ...en fazla mutsuzluk yaşamamızı... ...garanti edecek, o iniş çıkışları... ...garanti Mutlu, edecek şey... Ama aslında... Gattari başka türlü düşünüyor. Böyle Deliz'in biliyorsun beraber kitap yazdığı... ...Gattari Antioidipus şeyinde... ...en azından diyor ki Gattari... ...birini yaratırsınız. Birini yaratmaksızın arzulayamazsınız diyor. Ve o sizi bekler. Kaçınılmaz bir alıştırma ya da deneydir üstlendiğiniz anda üstesinden gelirsiniz. Üslenmedikçe üstesinden gelemezsiniz. Onda uyuruz. Uyanık yaşamlarımızı, kaçışımızı yaşarız. Yerimizi ararız. Dile gelmemiş mutluluğu ve olağanüstü bozgun deneyim, olağanüstü bozgunun deneyimleriz. Onda içeri sızarız ve bize sızarlar. Onda aşık oluruz. Burada aşk, oradaki aşıktaki geçen programda da birazcık böyle kısaca bahsetmiştik. Aşıktaki mutsuzluk bile mutluluk verebiliyor. Ee, ben o mutsuzluğu mutluluk vermesi dışında e, aşık olmanın kötü bir şey olduğundan değil yani aşk en fazla anlamı e, bulabileceğimiz Anlamı yaratabileceğimiz bir şey Zaten insanın mutsuzluğa Hı. ihtiyacı var Aşk da bu bizim mutsuz olmamızı Hı. Garanti Hı. edeceği için Hı. anlamı Hı. en fazla Hı. Bulacağımız e, şey olacaktır zaten Şimdi e, programı e, iki e, Bizim bir şeyimiz var e, Parçamız oluyor Bu e, yine Eylül ve Yağmur'dan Erosmith'in Dream On e, Parçasıyla devam edelim Sonra da sen programı bitir Sa the Normalin sınırları e, bu program e, mutluluk konusuna bir virgül vererek e, sonlandırıyor. Önümüzdeki program yaz üzerine yapmayı düşünüyoruz. Mutluluktan yaz ve üzüntü kavramlarını e, geçmek iyi olur diye düşündük. E, önümüzdeki program görüşmek üzere. Görüşmek i̇yi üzere. Arkadaşlar. İyi akşamlar. Normalin sınırları Ürünik Felsefe Sohbetleri hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta Açık Radyo Program Destekçisi olun